Sivaslı Aşık Ruhsati ne güzel söylüyor evet. eğer sana yar olayım diyorsan beş vakit farzını kıl kara gözlüm sen de benim gibi beynamazi sen var git cehennemde yan kara gözlüm Müslümanlık kıldan ince bir yoldu. Eğer ki sorarsan nimeti boldur, sabah namazında nefsini öldür. Yönünü cennete dön kara gözlün, yönünü cennete Dön kara gözlüm Bir temizce abdest aldığın zaman Dininin kadrini bildiğin zaman Öğle namazını kıldığın zaman Bütün tamam olur din kara gözlüm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 Akşam namazını geçirme sakın, Dünya güzelisin sen kara karagözlüm, Ruhsati korkumda olduğun zaman, Yalınız kabre girdiğin zaman, Yatsın namazını kıldığın zaman, sana kurban olsun can karay gözlüm rosati korkumda olduğun zaman yalınız kabire Girdiğin Zaman Yatsın Namazını Kıldığın Zaman Sana Kurban Olsun Can Kara Sana Kurban Olsun Can Kara Gözlüm Sana Kurban Olsun Can Kara Gözlüm Sekiz sene